''Papaz, biliyorum, iyi yapıtlar, iyi yazarlar var.'' dedi. ''Bakıyorsunuz, erkekli kadınlı bir sürü insan... ...çok güzel, süslü püslü bir odada toplanmışlar. Bir takım dinsizce kılıklara girmişler. Yüzlerini gözlerini boyamışlar. Her yandan bir alay mum yanıyor. Kadın seslerini andıran edalı sesler duyuluyor.'' Sonunda bütün bunlar insanın zihninde fesatlık yaratıyor. Dürüst olmayan düşünceler edinmeye, şeytana uyup, temiz olmayan bazı isteklere kapılmaya sürüklüyordu onu. Hiç değilse bütün papazlar böyle düşünürler. Sonra sesine birden sofuca bir eda verip bir yandan baş parmağının üzerinde bir tutam enfiyeyi ezerek ekledi. Hem canım Kilise tiyatroya gitmeyi yasakladıysa haklı olarak yapmıştır bunu. Bizim de onun kararlarına boyun eğmemiz gerek. Eczacı sordu. Kilise tiyatro sanatçılarını ne diyaforoz ediyor? Çünkü bunlar eskiden din törenlerine açıktan açığa katılırlardı. Evet, kilisede Koroya ayrılan yerin ortasında bazı dini piyesler oynanıyor, bu piyeslerde de çoğu zaman ahlaka aykırı şeyler bulunuyordu. Papaz içini çekmekle yetindi, eczacı sözlerini sürdürdü. Kutsal kitapta da böyledir bu kuşkusuz bilirsiniz, kuşkusuz, dokunaklı yan, gerçekten e, açık saçık şeyler vardır. Börnison öfkeli bir hareket yapınca ekledi. Evet, siz de kabul edersiniz ki genç bir çocuğun eline verilecek bir kitap değildir bu. Sonra geldi Atali'yi papazın sabrı tükenmişti. İyi ama kutsal kitabı üstün tutanlar bizler değiliz ki protestanlardır diye bağırdı. Hume olsun dedi. Benim asıl şaşırdığım şu. İçinde yaşadığımız böyle aydın bir çağda bile zararsız bir fikir eğlencesini hala hoş görmeyip yasaklayanlar var. Böyle bir eğlence insanı ahlak yoluna yöneltir. Bazen sağlığa da iyi gelir. Hatta değil mi doktor? Charles Baudelaire aynı düşüncelere sahip olduğu halde kimseyi gücendirmek istemediği için Ama bu konuda hiçbir fikri bulunmadığından gevşek gevşek, orası öyle dedi. Konuşma bitmişe benziyordu ama eczacı son bir kez daha papazı zor durumda bırakmak niyetiyle ekledi. Hem göbek atan kızları seyretmek için başı bozuk kılıklara giren papazlar bilirim ben. Papaz, ''Aa yok canım'' dedi. Eczacı vallahi bilirim dedi. Sonra sözlerinin hecelerini ayırıp üstlerine basarak yineledi. Bilirim. Bernison her türlü sözü duymaya katlanacağını gösteren uysal bir eda takınmıştı. Eee ne yapalım iyi etmemişler dedi. Eczacı daha neler neler neler yapıyorlar diye bağırdı. Papaz ''Aa rica ederim'' dedi. Bunu söylerken gözlerinde öyle sert bir ifade vardı ki eczacı sindi. Daha yumuşak bir tavırla konuşarak, ''Yani ben şunu söylemek istiyorum ki'' dedi, ''Hoşgörü insanları dine bağlamak için en güvenilir çaredir.'' Adamcağız ''Çok doğru, çok doğru'' diyerek yine iskemlesine oturdu. Ama iskemlede ancak iki dakika kaldı. O gider gitmez Sumed doktora ağız kavgası diye buna derler dedi. Ama gördünüz ya nasıl alaşağı ettim onu. Her neyse siz yine bana inanın da hanımefendiyi tiyatroya götürün. Ömrünüzde bir kez olsun bu kara karga kılıklı papazları kızdırmak için yapın bunu canım... Üstelik yerime bırakacak birini bulabilsem ben de gelirdim sizinle. Ama çabuk olun, Logardi yalnız bir temsil verecek. İngiltere'de çok yüksek ücretle iş bulmuş çünkü. Söylendiğine göre yaman adammış, altınlar içinde yüzüyormuş. Üç metresiyle aşçısını da yanında götürüyormuş. Bu büyük sanatçıların hepsi ellerine geçeni har vurup harman savururlar şöyle hayal gücünü az buçuk gıdıklayacak hovarda bir yaşantı sürdürmek isterler. Gençliklerinde bir yana biraz para ayırmayı akıl etmediklerinden sonunda hastanede can verirler. E hadi yemeğinizi afiyetle yiyin yarın görüşürüz. Bu tiyatroya gitme düşüncesi Charles Bovari’nin zihninde çabucak filizlendi. Bundan Hemencecik karısına söz etti. Emma önce yorgunluk olur, masraf olur, rahatsızlık verir diyerek istemedi ama Charles o zamana kadar görülmedik bir şey yaptı, karısını dinlemedi. Onun böyle avunup eğlenmesini sağlığı için çok yararlı buluyordu çünkü. Sonra hiçbir engel yoktu. Annesi kendisine 300 frank göndermiş, O da bunları gözden çıkarmıştı. Her zamanki borçlarınsa hiç öyle büyüyecek bir tutarları yoktu. Löröye ödenecek senetlerin vadesine de uzun zaman vardı ki insan bunları düşünmese de olurdu. Zaten Charles karısının kibarlık olsun diye kendisini böyle yanıtladığını sanarak daha çok karşı koydu. Sonunda Emma zorlana zorlana kararını verdi. Ertesi gün saat 8'de karı koca hanın kırlangıcına bindiler. Eczacının mutlaka Gönvil'de kalmasına gerek yoktu. Ama o kendisini buradan hiçbir yere gitmemek zorunda sanıyordu. Onların yola çıkışlarını görünce içini çekerek ''Ee hadi yolunuz açık olsun gözümüz yok.'' Allah versin, dedi. Sonra, mavi ipekliden, dört peşli bir elbise giymiş olan Emma'ya dönerek, pek şık, pek güzelsiniz canım, Ruanda herkes hayran olacak size, diye ekledi. Han'ın arabası, bu vasson alanındaki, kuru ruj oteline inerdi. Bütün taşra kentlerinde, rastlanabilir bir handı burası. Geniş ahırları, Daracık yatak odaları vardı Avlunun ortasında Gezici satış memurlarının Çamurlu arabalarının altında Tavukların yulaf tanelerini Gagaladıkları görülürdü Eski düzen iyi barınaklardı bunlar Tahtaları çürümüş balkonları Kış gecelerinde rüzgarda çatırdardı İçleri hep kalabalıktı Gürültüyle yiyeceklerle doluydu. Kirli masaları konyaklı kahve döküle döküle kararmış, kalın camları sinekler kona kona sararmış, nemli peçeteleri de şarapla lekelenmişti. Tıpkı yabanlıklarını giymiş çiftlik yanaşmaları gibi buraları da hep köy kokar sanki. Sokağa bakan yanlarında da bir sebze bahçesi bulunur. Charles hemen harekete geçti. Sahnenin yanındaki ön locaları balkonla diğer locaları parterle karıştırdı. Sorup soruşturdu. Söyleneni kontrolör anlamadı, onu müdüre yolladı. Derken otele döndü. Sonra yine tiyatro idaresine gitti. Birkaç kez böyle yaparak tiyatrodan ta caddeye kadar kenti uzunlamasına aşınladı durdu. Emma Bovary de kendisine şapka, eldiven ve bir demette çiçek aldı Şal, oyunun başına yetişememekten çok korkuyordu Bir çorba bile içmeye zaman bulamadan tiyatroya koştular ama kapılar henüz kapalıydı Kalabalık duvarın önünde durmuş bekliyordu O çevrelerdeki sokakların köşelerinde kocaman kocaman afişlerle boyu boyunca Lucia di la Mermur, Le Gardi, Opera gibi sözcükler okunmaktaydı. Hava güzeldi, sıcak bunaltıyordu. İnsanların saçlarından ter akıyordu. Herkes mendilini çıkarmış, kızaran alnını siliyordu. Bazen ırmaktan esen ılık bir rüzgar, Mekanelerin kapılarına asılmış çadır bezinden tentelerin uçlarını hafif hafif sallıyordu. Biraz daha ileride donya deri, zeytinyağ kokan buz gibi bir hava akımı insanı serinletiyordu. Şeratte sokağından geliyordu bu kokular. Burası kapkara, koskocaman mağazalarla doluydu. Yerlerde fıçılar yuvarlanıyordu. Emma gülünç durumda kalmaktan çekindiği için tiyatroya girmeden limana doğru birazcık dolaşmayı istedi. Charles de önemli olmak için biletleri pantolonunun cebinde avucun içinde tutuyor, elini de karnına doğru bastırıyordu. Daha içeriye girdiği an Emma'nın yüreği çarpmaya başladı. Kalabalık diğer koridordan sağa doğru koşarken o birincilerin merdiveninden çıkmaya koyuldu. O anda da elinde olmaksızın gururla gülümsedi. Üstü kabartmalı geniş kapıları parmağıyla iterken çocuklar gibi sevindi. Koridorlardaki tozlu kokuyu var gücüyle içine çekti. Lojesine girip yerine oturduğu zaman... Duşeslerde görünen bir aldırmazlıkla göğsünü kabarttı. Salon dolmaya başlıyor, herkes dürbünleri kılıflarından çıkarıyor. Uzaktan birbirlerini gören aboneler selamlaşıyorlardı. Alışverişin yarattığı kaygıları güzel sanatlarla gidermek için gelmişlerdi buraya. Ama işi gücü de bir türlü unutamadıklarından hala pamuktan, ispirtodan, mavi boyadan söz ediyorlardı. Yaşlı adamların sakin, ifadesiz başları da görünüyordu burada. Saçları da renkleri de beyazımsı olan bu başlar, kurşun buğusuyla kararmış gümüş madalyonları andırıyordu. Yakışıklı gençler parterde kurumla dolaşıyor yeleklerinin aralığından pembe, filizi yeşil boyun bağlarını herkesin gözü önüne seriyorlardı.